Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli talebelerim, Görünen o ki, bugünkü katılımcılarımızın sayısı son derece az. Artık bunu imtihan öncesi rehavete mi borçluyuz? Veyahut da televizyondaki e, ilk yarısında 3 gol yediğimiz Brezilya hazırlık maçına mı borçluyuz bilemiyorum ama 8 kişiyiz öyle anlaşılıyor. Bir kişi de olsa biz dersi yapacağız. Başka şeyimiz yok. Şimdi benim bugünkü dersimde geçmiş derslerle ilgili yeni ders işlemeyelim de geçmiş derslerle ilgili bazı hatırlatmalar da bulunalım. Sizi de dolayısıyla imtihana da bir bakıma hazırlamış olalım diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Yani 9. üniteyi 9. üniteyi tamam yüklemiş olabilirsiniz. Fakat biz ilk dersi yapsak sanki daha şey ilk derste Buhari'den okumamıştık. Onlarla ilgili bazı çalışmalar yapsak e, fakat ben şimdi bu ilk dersi nasıl nereden yükleyeceğimi bana Murat kardeşim anlatmıştı ama üzerinden de zaman geçti e, heh, Tamam ekranımı paylaş var tamam Evet en son beyaz say. Evet evet en son paylaşılan diyor Belge paylaşa girelim Evet evet evet Yahu sanki böyle bir keramet gösterdi. Ee, Murat Bey kardeşim, evet. Biz ilim tam ilk dersi açalım, ee, değerli dostlar. İlk dersi açtık. Bir bakayım ben orada. Yani burada Bukhari çıkması lazımdı. Fakat niye bu Bukhari'miz çıkmıyor bizim? Ben anlayamadım ya. Bir daha bir bakalım. Bir şey daha var orada. Belge paylaş. Bir dakika. Evet. Yani şu bizim birinci ünitede nasıl yükleyeceğiz değerli kardeşim şimdi belge paylaş diyor. Oraya giriyorum. Bütün ünite oralarda var. Yani şimdi birinci, ha, şu biri biri yüklüyorum, tamam diyorum. Yani bizim buharlı kısmı gözükmüyor. Yani şey var burada, sorular filan var ama. Yani bizim okuma parçası var. buhari kısmı yok. Bu birinci ünitede. Murat Bey yüklemesi gerekiyor diyor. Siz görebiliyor musunuz? He, Murat Bey yüklüyor galiba. Yükleme ilerliyor diyor. Evet, bakıyorum. Evet, aşağı doğru inelim. Evet, birinci ünitemiz. Evet, geldi. Tamam. Murat Bey e teşekkür ediyoruz. Ee, yüklendi. El Camius Sahih. Ee, İmam Bukhari'nin El Camius Sahih isimli eseri nişe yapacağız. Ee, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim. El Camiu Sahi isimli eee Evet arkadaşlar. El-Cami's Sahih'ten dersimizi yapalım. Önce Buhari'nin El-Cami's Sahih'ini tanıtalım. Eee ile ilgili Buhari ile ilgili kısımları siz okursunuz. Ben bu Sahih kısmını sizlere tanıtmak istiyorum. İşte bu ismi nereden almış? El-Cami's Sahih ismini nereden almış? Şimdi bakın orada şunlar anlatılıyor. Kitabın adı e, El-Camiur Sahih olarak biliniyor veya Sahih-i Buhari olarak kısaca biliniyor. Murat Bey sağ kardeşim. E, teşekkür ediyorum e, yardımın için. iyi dersler diliyorum Murat Bey de. Biz de teşekkür ediyoruz kendisine. Bize bu lojistik desteği sağladığı için Allah razı olsun. Ee, kitabın e, tam adı El Camiül Müsnedü Sahihul Muhtasar Min Umuri Resulillahi Sallallahu Aleyhi ve sellem Ve sünenihi Ve Eyyamihi olarak Buhari ne yapmıştır? Ee, bu kitabın tam adı budur. El Camiül Müsnedü Sahih El Muhtasar Min Umuri Resulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sünnihi Ve, ve Eyyamihi. Burada e, El Camiül Müsned diye ilk iki kelimeyi açıklamak istiyorum. El-Cami denmesinin sebebi, El-Cami denmesinin sebebi, efendim, ee, İslam'ın bütün konularına dair hadisleri bir araya getirdiği için, tasnif ettiği için el cami Sahih denmiştir. Sünenler farklıydı. Sünenler sadece ahkam hadislerini, fıkhi hadisleri toplayan eserlerdi. Dolayısıyla El-Cami-u sahih Müsned, diye başlaması, el-cami diye başlaması cami toplayan demek. Onun için el-cami adını veriyor İmam Bukhari. Ee, peki müsnet için deniyor? Bu müsnet de önemlidir. Müsnet demek efendim e, senetli e, kılınmış demek. Yani senetli hadislere yer vermiş demek. Senetsiz hadisleri burada zikretmemiş demek. Bu nokta çok önemli. Yani bu bir yapısal e, duruma işaret ediyor. Yani el cami bütün İslam'ın konularına hatta sekiz konuyu içine aldığı söyleniliyor. Onlar işte itikat, ibadet, ondan sonra efendim rikak dediğimiz e, züht konularına dair bütün İslam'ın konularını e, ahkam, işte muamelat, ukubat neyse bütün konularını ne yapıyor? İçerisine alıyor. Onun için cami deniyor. İkincisi e, müsnet, el-cami'ul müsnet. Yani ee, senetsiz hadislere yer vermiyor, senetli hadislere yer veriyor. Müsned aslında bir bakıma muttasıl demek, yani Efendimize hadisleri ulaştırıyor yani e, kendisi. Onun için e, bu da bir önemli özelliği, yapısal bir özelliğini yapıyor, e, ifade etmiş oluyor. Ee, bu isim bu şekilde açıkladıktan sonra hocası İshak bin Rahuye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadislerini muhtasar bir kitapta toplasanız demesi üzerine ne yapmıştır? Kendisi bu eseri efendim tasnif etmiştir. Yani sahih hadisleri toplasanız muhtasar bir kitapta toplasanız. Onun için el cami Sahihul Muhtasar min umuri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ve eyyami diyerek ne yapmıştır? E, geniş olarak ismini vermişti. E, Buhari sahihini 600 bin hadis arasından seçmiş, mescide haramda te'lif etmiş, yani tasnif etmiş, konkordansa göre, konkordans nedir? E, müsteşriklerin hazırlamış oldukları bir kitaptır. E, El-Mucemül Müfehresli El-Fadil Had in Nebevi diye meşhur adıyla sekiz Cidlik, Efendi Vensing başkanlığında bir müsteşrik grubun hazırladığı ve içerisinde Muhammed Fuat Abdülbaki, Müslüman Mısırlı hadis aliminin yer aldığı, bir tek o vardır Müslüman hadisçi olarak içerisinde, diğerleri müsteşriktir, bir fihriz çalışmasıdır, kelimelerden hareketle kütüb tisa dediğimiz, işte İmam Malik'in muvattağından başlayıp iki tane El-Cami-ü Buhari ve Müslim. Efendim, e, sünene erba dediğimiz Ebu Davud'un, Nesai'nin, İbn-i Efendim ve e, e, Tirmizi'nin sünenleri. Bir de ona Darim'in sünenini ekliyoruz. Etti mi sana, biraz e, devlet bahçeli gibi oldu, etti mi sana efendim e, yedi, bir de... E, <gülüyor> İmam Malik şeyin e, Ahmet bin Hanbel'in müsledini ekliyoruz. Etti mi sana sekiz? Efendim bir de e, da, e, şeyin e, Darimi'nin sünenini ekliyoruz. Etti mi sana dokuz? İşte kütübü tisa ortaya çıkıyor. Biraz e, şey uslubu oldu. E, kulakları çinlesin. E, Devlet bahçeli uslubu oldu ama e, böyle sayılıyor yani kütübü tisa. Evet. Evet. Demek ki 97 yedi kitap varmış, üç bin otuz bab ve konudan oluşuyormuş, mükerrerler dahil 7.275 bin iki yetmiş beş hadisi ihtiva ediyormuş. Yedi bin küsur, yedi bin yetmiş beş farklı sayımlar var, onlara girmek istemiyorum ama tekrarlarla birlikte bu kadar hadis, e, tekrarları çıkarttığınız zaman dört e, bin civarında hadis kalıyor e, İmam Buhari'nin el ı Sahihinde. Arkadaşlar İmam Buhari müsnet dedik yani senetli hadisleri zikretmiş. Daha kaynağına kadar, peygamberimize kadar kesintisiz senetlerle hadisi getirmiş. Yalnız Buhari'nin bir özelliği var, bab başlıkları var. Biz bunlara terceme diyoruz. Cemisi teracim geliyor. Terceme, teracim. Bu ne demektir? Buhari'deki bab başlıkları demektir. Birazdan şeylere geleceğiz. Ee, okurken onları orada göreceksiniz bab başlıklarını. İşte İmam Bukhari, İmam Bukhari bu bab başlıklarında senetsiz hadisler zikretmiştir. Mesela babu kavlin nebi sallallahu aleyhi ve sellem en zafetü minel iman gibi mesela. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin temizlik imandandır babu. Bab, bab deme konu demektir. Burada kapı filan manasına gelmiyor. Bab konu demektir. Ebu Ab, ee, konular demektir burada konu manasını yani yani konu başlığı demektir. Dolayısıyla bunların adı nedir? Tercemedir. Ee, cemisi teracim gelir yani bab başlıkların adı budur. Şimdi İmam Buhari e, senetsiz olarak bu bab başlıklarında ne yapmıştır? Hadisleri zikretmiştir. Ama bu şu demek değildir. Bunların bir muttasıl senedi efendim müsnet rivayeti yani senetli bir rivayeti yok demek değildir vardır. Ee, ama İmam Bukhari bu şekilde ne yapmıştır? Bab başlıklarında sadece senesr olarak o hadisleri almıştır. O hadisler o hadisler ee, problemli azmaz problemli olabilir. O, o mühim değildi çünkü o bab başlıklarında yani tercemelerde alınmıştır yoksa alt kısımlarında ne yapılmamıştır? Alınmamıştır. Al kısımlarındaki hadislere çok itina etmiştir. Bak başlıklarında sadece efendim başlığı oluştururken senetsiz olarak ki biz ona ne diyoruz? Hadislerin senetlerine atılarak rivayet edilmesine ne diyoruz? talik diyoruz. Böyle hadislere de muallak hadis diyoruz. Yani senedin başından bir veya birkaç ravinin hasfedildiği veya senedin tamamen kaldırılarak hadislerin rivayet edildiği e, hadis çeşidine biz muallak hadis adı veriyoruz. İşte muallak hadis yani talik yapmak, talikatül Buhari diyoruz. Yani Buhari'nin bab başlıklarında yani tercemelerde teracimde yani e, senetsiz olarak zikrettiğim e, birinci, birinci üniteyi işliyoruz arkadaşlar. Birinci üniteyi işliyoruz. Zikrettiği hadisler bunlar. Bu hadislerin ee, senetleri yok değil. Başka yerde senetleri var. İmam Bukhari niye bunları bab başlığına almış da alt taraflara almamış senetleriyle? Çünkü şartlarına uymadığı için kendisinin çok ağır şartları var. O şartları taşımadığı için ne yapmıştır? Sadece bab başlıklarında zikretmiştir. Dolayısıyla o bab başlıklarındaki hadisler çok kuvvetli hadisler olmayabilir. Bu önemli. Sadece o hadislerin manasına dikkat çekerek bunu yapmıştır. Bir de İmam Bukhari'nin bir özelliği daha var. Bu nokta çok önemli arkadaşlar. İmam Buhari'nin fakih muhaddis tarafı vardır. Yani önce fakihliği kitabında ön plana çıkar, sonra muhaddisliği ön plana, daha sonra gelir. Mesela İmam Müslim de öyle değildir. İmam Müslim'de muhaddislik ön plandadır. Dolayısıyla İmam Müslim'in el-cami-sahihi ile İmam Buhari'nin el-cami-sahihi arasında böyle bir fark vardır. İmam Bukhari'nin bab başlıklarına baktığımız zaman orada İmam Buhari'nin Fıkhi görüşlerini de görürüz. O hadislerle ilgili, o hadisle ilgili çıkartmış olduğu hükümleri o bab başlıklarında görürüz. Onun için şöyle denmiştir. Fıkhul Buhari fi teracimihi denmiştir. Yani Buhari'nin fıkı bab başlıklarındadır. Fıkhul Buhari fi teracimihi denmiştir. Bu çok önemli bir noktadır. Bu Buhari'ye haz bir özelliktir. İşte kita şeyde de Burada da notlarımızda da bu duruma işaret edilmiş. Dolayısıyla Buhari'nin kitabına bakıldığı zaman Buhari'nin kitabı bir fıkhul hadis çalışması kitabıdır. Hadisleri anlamaya yönelik bir çalışmayı ön plana çıkartır. Ama Müslüm öyle değildir. Mesela Müslim ne yapar? Müslim ee, o konuyla ilgili bütün rivayetleri bir araya getirip onları göstermeye çalışır. Yani bütün bir hadisin bütün tariklerini kendisine ulaşan tariklerini toplayıp bir araya getirip e, lafız farklılıklarını orada göstermeye çalışır, gösterir. Dolayısıyla mesela Müslim'in kitabına baktığımız zaman der ki, e, revahu mislahu der, nahvehu der. Bunlar niye işaret eder? İşte Aynen bunun gibi rivayet etti. Buna benzer bir rivayette bulundu. Yani bu ne demektir? Lafızlarında azmaz biraz farklılıklar olsa da manayı aynı şekilde bu manaya benzer bir şekilde rivayet etti diyerek e, metinleri tekrar etmez. İmam Müslim'in böyle bir özelliği var. Dolayısıyla İmam Müslim'in kitabı, kitabı Efendim El Cami'l Sahih'i e, muhaddis fakih kişiliğini ortaya koyarken İmam Buhari'nin El Cami'l Sahih'i Hakî, muhaddis kişiliğini ortaya koyar. Yani birisi, birisi hadis e, usulü, hadis e, metodolojisi bakımından hangi kitabı okuyayım da bana faydası dokunsun derse İmam Müslim'in El-Cami-Sahihi ona tavsiye edilir. Çünkü o nedir? E, hadis e, şeyi bakımından, e, tekniği bakımından daha faydalıdır. Ama İmam Bukhari'nin nedir? Fıkul hadis, hadislerden hüküm çıkarma noktasında eşsizdir, emsalsizdir ve Buhari'nin el-Cemusahi, Müslümin el-Cemusahi'nden de üstün kabul edilmiştir. Bunu, bu şeyi de ne yapalım? Burada işaret etmiş olalım. Şimdi bu fıkhul Buhari fi teracümihi diye bu şeyde işaret edildi. Bu hatırınızda kalsın, bu önemli bir noktadır. Yani Buhari'nin fıkhı fi teracümihi veya teracümihi, fi teracümihi başlıklarındadır. Bunu ne yapıyorum size? Önemli. hatırlatıyorum bu noktayı ihmal etmeyin. Önemli bir noktadır. Evet. Mesela mesela ezan hakkındaki rivayetler bu hususu çok açık şekilde ortaya koymaktadır. Müslim ve Tirmizi'de böyle bir özellik gözükmez. Çünkü onlar hadisçiliği esas almışlardı. Bak, söylediğimiz şey de buradan yapılmış, işaret edilmiş. Efendim Buhari taktiği yapar yani bazı hadisleri bölerek farklı yerlerde rivayet eder. Yine Buhari tekrarları çoktur dedik işte 7200 efendim 75 hadisin 4000 tanesi çıkartılınca tekrarlar 4000 tane kalıyor. Bunları da söyledik efendim burada üzerinde durulacak şeyler mesela Buhari içerisinde el cami Sahih içerisinde 22 tane sülasiyatı vardır İmam Buhari'nin. Bir de arkadaşlar şunu da söyleyelim imtihanda bu nokta önemli imtihanda dipnotlardan da sorumlusunuz bunu da hatırlatalım yani dipnotlara da bakın oradaki bilgilere de kulağınızda kalsın da oralardan da sorumlusunuz bunu da hatırlatmış olalım. Arkadaşlar Buhari'nin sahihinde, Buhari sahihinde 22 adet sülasi rivayet vardı bu ne demektir? Üç ravi ile Peygamber Efendimiz'e İmam Buhari ulaşmaktadır. 22 tane hadisi böyledir. Yani dolayısıyla İmam Buhari 3 ravi ile ulaştığına göre İmam Buhari efendim e, ne olmuş oluyor? etba tabi'in ile bir araya gelmiş oluyor. Kendisi tebeül etba yani etba etba'i etba tabi'in olmuş oluyor. Bunu da hatırlatmış olalım. E, dolayısıyla İmam Buhari'nin ee, en ali isnadı Şulası'dır. Efendim, e, en nazil olanı da nedir? Tüsai'dir. Yani dokuzlu olanıdır ki 9 ravi ile peygamberimize ulaşan Listleri vardır. Bu da nedir? En nazil olan isnadıdır. E, efendim, e, o da Tüsai'dir. Tüsai diyoruz. Ee, en ali olan da Sülasiyat el Buhari diye böyle e, kitaplar vardır ince de olsa. İç, içinde 22 tane hadis vardır. İmam Buhari ne yapmıştır? Ee, üç raviyle peygamberimize bu hadislerle ulaşmıştır. Sahihin nüshalarıyla ilgili e, bir bilgi var burada. Sahihin nüshaları arkadaşlar İmam Buhari'nin bilebildiğimiz kadarıyla 5 tane ravisi bilinmektedir. Yani İmam Buhari'den e, el cami sahihi alıp e, başkalarına nakleden. Çünkü kitaplara geçtikten sonra hadisler artık e, kitapların rivayet edilmesi söz konusudur. Hadis e, rivayet geleneğinde işte İmam Bukhari'nin de bildiğimiz kadarıyla beş tane nesi vardır? Ravisi vardır. Bunlar arkadaşlar frebri, nesefi, nesevi, bezdevi ve mehamili'dir. Onların da Böyle e, ravileri vardır. Böylece e, şey yapılır. E, Fuat Sezgin Hoca'nın Buhari'nin Kaynakları isimli meşhur doktora tezinden bunların hepsine işaret edilmiştir. Hadiste çok e, içli dışlı olmak isteyen, hadise merak e, duyan kardeşlerimiz ne yapabilirler? Bu kitabı temin edebilirler. Fuat Sezgin Hoca'nın Buhari'nin Kaynakları Kitabevi Yayınlarından çıkmıştır. Mut, mutlaka alın. Yani e, Buhari gibi meşhur bir Hadis e, muhaddisin efendim ve e, Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih e, kitaptır diye kabul görmüş olan eserin sahibinin Efendim kaynakları nelerdir? Bunları görmek bakımından muhteşem bir çalışmadır. Bunu da burada hatırlatmış olalım. Ha Bize ulaşan Buhari nüshaları Firebri'den bize intikal eden nüshalardır. Ee, elimizdeki Buhari nüsaların hepsi şu anda Firebri nüshasıdır. Diğer nüshalar meşhur olmamıştır. Firebri nüshasının bize ulaşmasındaki sebep nedir arkadaşlar? Firebri'nin iki defa İmam Buhari'den El Camiu Sahih'i işitmesidir baştan sona. Dolayısıyla bu ne yapmıştır? Haklı olarak bu nüshanın meşhur olmasına, diğer nüshalardan daha değerli olmasına sebebiyet vermiştir ve e, o nüshadan İmam Bukhari'nin Elcan-ı bizim elimize kadar ulaşmıştır. Burada bu konularla ilgili bilgiler var. Onlara ne yaparsınız? Bakarsınız. Evet arkadaşlar, e, Bukhari'nin üzerine yapılan çalışmalar filan onlardan bahsediliyor bunları okuyarak e, anlamanız mümkün bu Buhari'nin baskıları var e, evet üzerine yapılan çalışmalar var efendim e, ve en son gel, geldik e, işte El-Cami-Sahih efendim bakınız e, El-Cami-Sahih e, Sahihul Müsned min hadis ve, ve sünnih ve eyyamihi e, muhtasar ismi Konmamış, denmemiş. Bazı nüssalarda bu şekilde de ne yapılıyor? ismi geçiyor. Bakınız Muhammed Fatih Abdülbaki az önce bahsettiğimiz konkordansı içerisinde yer alan Muhammed Fatih Abdülbakin'in de adını tam ortada görüyoruz. Efendim kitabı rakamlamış, bablarını ve hadislerini ee, şey yapmış efendim ee, işaretlemiş, rakamlamış ve bize bu şekilde gelmesine vesile olmuş. Şimdi o kitabul iman kısmı var ondan biraz okumaya çalışalım arkadaşlar. Kitabul iman, eee İmam Buhari'nin El-Camiu's Sahih'inin içerisindeki efendim kitapların ikincisi oluyor. Kitabı Bedil Vahi ile başlıyor İmam Buhari'nin El-Camiu's Sahih'i. Daha sonra efendim Kitabul İman iman ile devam ediyor. Ondan sonra Kitabul ilim, ilim geliyor. Şimdi iman şeyinden okuyalım. Kitabul iman Babu kavlin nebi sallallahu aleyhi ve sellem Dünyel İslamu ala hamsin. Efendim e, iman kitabı dedi ve e, Allah Resulü'nün şu sözü babı Dünyel İslamu ala hamsin. İslam efendim beş temel şey üzerine bina edilmiştir. Bina bina etti demek. Dünyel bina edildi demek. İslam beş temel üzerine bina edilmiştir hadisinin sözünün Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin sözünün babı. Dikkat ederseniz burada da ne yaptı İmam Bukhari? Babu kavlin nebi sallallahu aleyhi ve sellem dünyel islamu dedi. İşte az önce anlattığımız senetsiz hadis zikretme. Yani bu bir güzel misal oldu. Burada İmam Bukhari ne yapmıştır? Senetli aslında senetli olan bu hadisi bab başlığında yani ter, tercemede ne yapmıştır? Efendim senetsiz getirilmiştir. İşte bu nedir? Muallak hadistir ama bunun senedi vardır. İleride zaten senet olarak da zikredecek. İşte İmam Buhari'nin talikatına bir misal olarak bu verilebilir. Ve huve kavlun ve fiilun. Şimdi imanı anlatıyor. Diyor ki iman nedir? Kavil ve fiildir. Yani iman söz ve fiildir. Yani e, söylemek, söz, kavil, fiil ise hareket ve davranışlarda bulunmaktır. Ha, ve yezidü ve yankusu. E, ne yapar? Bakınız bab başlığında uzun. Bu gördüğünüz şu kadar şey İmam Bukhari'nin tercemesidir. Yani bab başlığıdır. Cemisi teracim geliyordu. Efendim e, bakınız bu kadar uzun bir başlık attı İmam Bukhari. Böyle de yapıyor bu Buhari. Başlıklar böyle uzun uzun oluyor işte yani bak fıkhül Buhari fi teracimihi yani bab başlıklarındadır fıkı. Bakınız şimdi dedi ki burada hep hüküm söylüyor ve yezidu ve yankusu iman artar ve eksilir. Ha bizim e, maturide akaidine göre iman artmaz ve eksilmez ancak ne olur iman zayıf ve kuvvetli olur. Biz de böyle inanıyoruz. Mesela bizim akidemizde yani e, maturidi akaidine göre iman artmaz ve eksilmez efendim iman e, ne olur? Zayıf ve kuvvetli olur. Yani bu tabi bir felsefi bir tartışmadır arkadaşlar. Yani ikisi de aynı noktaya geliyor. Yani bakış açısıyla alakalı bir şey. Ha iman, e, iman maturidi, e, iman Artmaz ve eksilmez, hayır iman artmaz ve eksilmez, kuvvetli ve zayıf olur derken, iman bir bütündür, efendim, e, layete cezze diyor, yani cüzlere ayrılmaz, bir bütündür, parçalanmaz, ayrılmaz, e, dolayısıyla o ancak ne olur, e, efendim, ya kuvvetli olur ya da zayıf olur, yani. Ee, ama işte e, İmam Buhari diyor ki ya artar, e, iman artar ve eksilir. Yani o zaman imanı cüzlere bölmüş oluyor. E, i̇şte bu akide bakımından problem oluyor? Bu uzun uzun tartışmalar. Bunlara biz ne yapmayalım? Şimdi girmeyelim. Konumuz o değil ama İmam Buhari burada kendi görüşünü bu bab başlığında ne yapmış? işlemiş Demiş ki iman efendim yezidü ve yangusu artar ve eksilir. Şimdi bunu ne yapacak? İspat edecek. Kalallahu Teala şimdi imanın artıp ve eksildiğine Ayetten delil getiriyor. E i Suresi dördüncü ayette, liyzedar du ma imanihim. Evet. Niçin bunu kullanıyor? Ve deldi ne amenu imana? Yani o müminlerin yüreklerine imanlarını kart kart arttırmaları için efendim ne yapmıştır? tekineti indirmiştir. Bakınız, du arttırmaları için imana imanlarını, ma imanihim imanlarının üzerine. İşte ne yaptı burada? Efendim İmam Bukhari e, imanın artacağına işaret olmak üzere bu ayeti e, getirdi. Evet. E, ne yaptı diğer ayette? Vezid Huda. Biz ne yaptık? Onların hidayetlerini arttırdık buyuruyor Allahu Teala. Yani Kehf suresi 13. ayette. Ve zidnahum zade yzidu zade zittu zidna. Yani nefsi mütekellim mal gayrı. Biz de onların ne yaptık? Hidayetlerini arttırdık. Yani e, imanlarını arttırdık demek. Diğer ayet ve yezidullahullezine Huda. Evet. Allah hidayeti kabul edenlerin hidayetini ne yapar? Arttırır. Ve yezidullahu Allah arttırır. Ellezine o kimselerin ki huda hidayeti kabul etmiş olan insanların imanlarını Allah ne yapar? Arttırır. Meryem suresi 76. ayet. Dikkat ederseniz hep bütün bu ayetlerde imanın artmasından bahsediliyor. Evet devam ediyoruz. Ve Ladinah tedev zadehum huda ve yine efendim e, Muhammed suresinde hidayeti kabul edenlere gelince onların efendim Allah ne yapmıştır e, hidayetlerini e, takvalarını arttırmıştır Muhammed suresi 17. ayette ve zade Ladinah menu imana evet burada da İman edenlerin de imanlarını arttırsın diye efendim Müddessir suresi 31. E, ayette böyle buyurulmuştur. Ve kabuluhu teala yine Allah'ın şu sözü eyyukum zadetü hadihi imana bu hanginizin imanını arttırdı? efendim feemmellezine amenu iman edenlerine gelince fezadethum imana işte onların ne yaptığı imanlarını arttırdı. Yani bu bir sure ile alakalı bir sure indiği zaman e, içlerinden kimi dedi ki bu sure hanginizin imanını arttırdı? Ha iman etmiş olanlara gelince işte her inen sure ne yapmıştır? Onların imanını arttırmıştır diye Tevbe suresi 124. ayette ne yapıyor? Bu geçiyor. Gördüğünüz gibi fezadet ziyade etti arttırdı imana. Eyyukum Zadet hu herdihi sûra yani ey yukum zadet hu herdihi imana gördünüz ki hep ziyade artmak dolayısıyla kendi görüşünü yukarıda bahsettiği gibi ve yezidu ve Yankusu yani el imanu yezidu ve kusu iman artar ve eksilir görüşünü ispat için ayetlerden şey delil getiriyor ve kabulü Tala ve mazadehum illa imanem ve teslima bu onların efendim ne yaptı ancak imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. Ve lübbu filâhi, velbuu filâhi min iman diyor. Allah için sevmek, Allah için buzu etmek imandandır. O az önceki ayet Ali İmran suresi 173. ayettir efendim. Allah için sevmek, Allah için buzu etmek imandandır. Ve ketebe Ömer bin Abdullah Aziz ilâ ibn Adiyyin. Ömer bin Abdullah Aziz Adi ibn Adiye bir mektup yazdı ve dedi ki orada innelil imani şüphesiz ki iman için vardır imana ait ne vardır ''Ferâidâ'' farzlar ve şeraiaa efendim ne vardır eee vardır yani itikatları vardır ve hududen hudud sınırları vardır ve sünnen nesi vardır e, sünnetleri vardır iman iman için Femen istekmele ha kim bunları tamamlarsa istekmelil imane imanını tamamlamış olur. Vemen lem yestekmil ha, kim de bunları tamamlanmazsa lem yestekmilin imane imanını tamamlamamış olur. Ha Şimdi bunu niye getirdi İmam Buhari? Buradan bir delil çıkartıyor. Yani iman artar ve eksilir diyor. E i̇şte bunları tamamlarsa ne olur? İmanı artmış olur. Eksik bırakırsa imanı kamil olmaz, zayıf olur demeye getiriyor yani. Buradan da kendisine deli çıkartıyor. E, ve diyor ki peşinden e, fe'in e'ş şayet diyor Ömer bin Abdülaziz rahimehullah. Şayet ben yaşarsam fe seübeyynuha Bunları size diyor açıklayacağım. O haşiye'ye gidiyor. İmanın şerai'ine, faraizine, hududuna, sünnen, sünnetlerine gidiyor. Ben bunları size açıklayacağım. hatta takip ta'melu ta biha onlarla amel ediniz o işte imanın şartları, şerai filan falan onlarla amel ediniz. Ve in emud eğer ölürsem fema ma ene alâ sohbetikum bi harisin sizinle bir arada bulunmaya da çok hırslı değilim. Yani dünyayla da böyle çok yaşamaya da çok istekli değilim. Eğer yaşarsam ben bunları sizlere anlatırım. E efendim Ölürsem de sizinle beraber sohbetikum haza demek sizinle demek yani sizinle birlikte olmaya da çok hevesli değilim diyor. Efendi ve kal İbrahim İbrahim e, dedi ki evet. E, İbrahim kim? İbrahim Aleyhisselam. Hazreti İbrahim dedi ki "Walakin li inne kalbi." Lakin, lakin kalbimin mutmain olması için kalbimin ikna olması için, yatışması için ne yapıyorum? E, bunu senden istiyorum ya Rabbi. Biliyorsunuz, Cenab-ı Hakk'a demişti ki, ya Rabbi ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster demişti. Bu, Bakara suresi 260. ayette geçiyor. allah Teala ona inanmadın mı yoksa? dedi. O da inandım. Fakat efendim, bizzat e, görme e, görerek ne yapmak istiyorum ve lakin kalbi kalbimin mutmain olması için efendim sakin teskin olması için tam ikna olmam için diyelim yatışması için istiyorum dedi vakale muav bin cebel radıyallahu muaz bin cebel dedi ki iclis bina bizimle beraber otur nümin saaten bir saat iman edelim yani bir saat iman edelim ne ne demek bir saat efendim ee, müzakere ilmi müzakereler yapalım, zikir yapalım, tespih çekelim, dini konulardan konuşalım da imanımız ne olsun, artsın demektir. Yani bir saat imanımızı e, yükseltelim, arttıralım demektir. Ve ee, Vekalep bin Mesud'un radiyallahu anh İbn Mesud radiyallahu anh dedi ki Abdullah bin Mesud el yakînü el imanü kulluhu yakin demek imanın, imanın tamamıdır. El imanı kullu Vekalep bin Ömer İbn Ömer radıyallahu anhuma dedi ki la yeblughul abdu hakikatan takva e, kul takvanın hakikatine ulaşamaz. Hatta ta ki yedama hake fi göğsünü tırmalayan hake demek göğsünü böyle tırmalamak demek efendim göğsünü tırmalayan şeyi terk etmedikçe kul takvanın hakikatine ne yapamaz ulaşamaz. Dikkat ederseniz burada İbn Mesud dedi, İbn Ömer dedi. Bunların hepsinin ismi Abdullah'dır arkadaşlar. Başka hangi Abdullah'lar var? Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'ıma. Abdullah bin, efendim, Amr bin Elas radıyallahu anhuma. Bir de Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anhuma. Bakın size ben beş tane Abdullah saydım. Dolayısıyla bir yerde İbn Mesud geçiyorsa bilin ki o Abdullah bin Mesud'dur. Bir yerde İbn Ömer geçiyorsa bilin ki o Abdullah bin Ömer'dir. Bir yerde İb'in Amr geçiyorsa bilin ki o Abdullah bin Amr'dır. Yani Abdullah zikretmemiştir, Amr'ın oğlu demiştir. Mesela Hattab'ın oğlu der ya anlarız biz onun Hazreti Ömer olduğunu. Bir yerde efendim İb'in Zübeyir geçiyorsa bilin ki onlar Abdullah bin Zübeyir'dir. Hadis efendim ricalinde sahabiler biliyorsunuz ilk nesildir. İşte sahabilerin içerisinde abadile diye e, Abdullahlar diye bir grup vardır. Bu dört sahabiye şamildir. Abdullah bin Mesud hariç diğer dört Abdullah. Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anhum ecmain. Bu dört sahabiye abadile denmiştir. Bunu da hatırınızdan çıkartmayın arkadaşlar. Demek ki bunlar Abdullah olmuş oluyor. Evet ve kali mücahid, mücahid dedi ki şeraalekum yani efendim bu ne demektir? Ee... sizin için bir şeriat yaptı. Yani ayetin aslı Şura sureti 13. ayet. Şura suresi 13. ayet. Dinden Muha tavsiye ettiğini sizin için de ne yaptı? Bir şeriat yaptı. Bunu nasıl tefsir etmiş Mücahid? Ev saynake ya Muhammed biz sana vasiyet kıldık ey Muhammed ve iyahu dinen vahiden. Yani biz onu efendim e, sana bir tek din olarak tavsiye ettik, vasiyet kıldık efendim. Yani Nuh'a da sana da efendim tek bir şeriat e, kıldık bu ikisini. Ve kâle ibn Abbas, bakın i̇bn Abbas dedi burada da, i̇bn Abbas yani o da Abdullah bin Abbas radıyallahu anhum'a Niye radıyallahu anhüm'a diyoruz? Babası da sahibi çünkü Abdullah bin Mesud'un babası sahibi olmadığı için ona radıyallahu anh diyoruz. Şiraten ve minhacen, yani şira ve minhac, yani şira demek geniş yol demek, minhac ise sünnet e, olarak, yani sebilen ve sünneten diye ne yapmıştır İbn Abbas? Ayette geçen şiraten ve minhaceni, efendim, ne yapmıştır? Sebilen ve sünneten olarak e, tefsir etmiştir. Yani buradaki ee, o parantez içerisinde olanlar yani şera şer le, lekum e, ile şiraten ve minhacen nedir? Ayette geçmektedir. Ee, bunu evsayneke ya Muhammed ve İyahu dinen vahiden yani Nuh ve sana bunu bir tek bir din yaptık e, diye mücahit tefsir etmiş bu ayeti. Diğer şiraten ve minhacen o parantez içerisinde İbn Abbas radıyallahu anhuma nasıl tefsir etmiş? Yani şiraten ve minhaceni şiratene sebilen demiş, minhaceni de sünneten demiş. Yani biz onu senin için efendim e, sebil, yol ve sünnet kıldık demektir. Şimdi geldik e, arkadaşlar bir e, sonraki hadisimize ona da bakalım. Fakat acayip bir şey çıktı ha. Siz de gördünüz değil mi? Arkadaşlar yani böyle bir sayfa olur mu ya? Allah Allah. Çok tuhaf. Yani babı gördük ama şeyi göremiyoruz yani. Evet. Halbuki burada şu vardı. Sizde var mı bilmiyorum. Babu duaukum babun duaukum imanukum veya babu duaukum imanukum yani eee babı diye bir bak burada olacaktı fakat gördüğünüz gibi böyle kapkara Efendim bir şey çıktı Evet dua okum iman okum Evet Sizde gözükmüyor değil mi arkadaşlar? Ders notlarından takip ediyorsunuz sizde var mı? Babu dua okum iman okum. Yani duanız efendim görüyorsanız okuyalım buradan. Yani e, duanız imanınızdır demektir. Dipnotta da bunu niye getirdiğini izah ediyor. Hadihil kelimetu min kavl İbn Abbas radiyallahu anhuma. Bu kelime dua hukum, iman hukm İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın efendim sözün sözüdür ve evrede hal İmam-ı Buhari fi bunu İmam Buhari sahihinde niye getirmişti dipnottan okuyorum. Birinci dip dipnottan. Efendi bunu niye getirdi? Li du'a e amelun duanın amel olduğunu ispat için getirdi. Ve atlak alel imani, imana da bunu mutlak olarak e, şey yaptı, e, ait kıldı. Ve özellikle delilun, bu neye efendim delalet etmektedir? Mutlak olarak imana bunu e, has kıldı. Niye? Ve zeliki delilun ala ennel imane amelun, imanın da bir amel olduğunu e, anlatmak için ee, ne yaptı? Bunu getirdi. Mesela ayette geçiyor. Kul ya baubi bikum rabbi levlâ duaukum. Yani e, bu ayet Furkan suresi 77. ayette de ki e, sizin duanız olmasa Rabbim size ne yapsın? yani duanız olmasa Rabbim size ne yapsın? Burada bakın devamında ey levla imanukum ellebi daakum ileyhi el-resul sallallahu aleyhi ve sellem efendim yani e, imanınız olmazsa yani buradaki duaukum ey imanukum demektir. Yani imanınız olmazsa Rabbim efendim e, size e, ne yapsın? Yani bir değeriniz olmaz demektir. İşte buradaki duayı iman olarak ne yapmıştır? Tefsir etmiştir. Dolayısıyla Dua burada e, imanın da e, bir amel olduğuna ne yapmaktadır? İşaret etmektedir. Onun için yapmış? İmam Bukhari bu şeyi getirmiş. Okuyorum. Kâlel-Musannif el-Bukhari veya Kâlel-Bukhari rahmetullahi aleyh diyoruz. E, çünkü haddefena diyen kitabın sahibidir. O da Bukhari'dir. Haddefena Ubeydullah ibnu Musa. Kal, haber ana Hz. Tabnü Ebü Şüfiye'nin, an İkrimet ebnü Khalid'in, an ebnü Amar aradı yallah, onlara kal. İmam Buhari dedi ki, Allah ona rahmet eylesin. Şimdi senedi tercüme ediyorum. Hadıfatı Ubedullah ibn Musa, kal, bize Ubeydullah bin Musa haber verdi, veya tahdis etti, veya rivayet etti, hepsi mümkün ve dedi ki. Akhberena Hanzale ibn Abi Sufyan an Ikreme ibn Khalid an ibn Ömer <gülüyor> radıyallahu anhuma kad bize bize Hanzale bin Abi Süfyan İkrime bin Halid'den o da İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan şöyle dediğini ahberena bize haber verdi. Dikkat edersiniz senedi tercüme ederken Efendim bu haddesenaları, ahberenaları veya haddeteni, ahbereni şey olarak da gelir, nefsi i mütekellim olarak da gelebilir. Bunları müstakil tercüme ediyorum. Ama an an anları ne yapıyorum? Toptan tercüme ediyorum. En son bu haddesena ve ahberenaya bağlayarak tercüme ediyorum. Bir daha tercüme edeyim. İmam Bukhari dedi ki Allah'ına rahmet eylesin bize Ubeydullah bin Musa' e, tahdis etti haber verdi ve dedi ki bize Hanzale bin Ebi Süfyan İkrime bin Halid'den o da İb'in Ömer radıyallahu anhumadan şöyle dediğini Ahverana bize haber verdi bakın dikkat ederseniz burada ne dedi İb'in Ömer dedi yani bu kimdir Abdullah bin Ömer radıyallahu anhumadır Hz. Ömer'in oğlu Kader Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Dünyel İslamu ala hamsin. İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. Yani İslam'ın beş temeli, esası vardır. Evet. Neymiş? Şehadeti en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadığına ve enne Muhammeden Resulullah ve Muhammedin de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek. Yani kelimeyi şehadet getirmek. Dikkat edersiniz. Efendim bazıları işte La İlahe illallah denirse kafidir, Muhammedun Resul'a demeye gerek yoktur gibi lafları söylerken hadisi delil olarak getiriyorlar. Halbuki birçok hadiste La İlahe İllallah la beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? Muhammedun Resulullah da zikretmemiştir. Zikretmediği yerlerde ne vardır biliyor musunuz? Bütün alimler ittifak halinde demişlerdir ki, o, o Muhammedun Resulullah da La İlahe İlahe Allah'ın içerisinde zaten mevcuttur. Onu bir daha söylemeye gerek yok. Onun için Efendimiz söylememiştir. Yani bir insan ben efendim e, Allah'a inanıyorum da Hazreti Peygamber'e inanmasam da olur diyebilir mi? O zaman o adı Müslüman olmaz ki. E, Allah'a inanıyorsun, e, Kur'an'a inanıyor musun? E inanıyorum. E Kur'an'ı getiren kim? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ona inanmayacak getirdiği kitaba inanacak Böyle saçma sapan şey olmaz. Bakın bu hadiste dikkat ederseniz ne, ne, ne buyuruyor Efendimiz Şehadeti en la ilahe illallah ve anne Muhammeden Resulullah. Başka? Bu birinci esası, birinci temeli. Ve ikam-i salah, namazı kılmak ve itaiz zekati, zekatı vermek, vel haccı ve hac yapmak, ve savmi ramazan ve ramazan orucunu tutmak. Bazı rivayetlerde ve savmi ramazan ve hacil beyti in istata aleyhi sebilâ gibi de geçiyor. Yani hacla efendim e, oruç böyle takdim tehir oluyor. Biz buna ne diyoruz? Hadiste takdim tehir diyor. <gülüyor> yani lafızların yer değiştirmesi ya bunda da bir e, mesele yok yani bir problem söz konusu değil. Be bu umuril imani. imanın efendim işleri babı. Umurul iman. Emir umur, e, emir işlemek. Yani imana dair işler, şeyler babı. Yine dikkat edersiniz bakınız. Burada hepiniz görüyorsunuz değil mi? Bakınız burada İmam Bukhari ne yaptı? Ve kavlillahi teala diyerek yine Allah Teala'nın ayetlerinden efendim böyle uzun uzadıya ayetleri getirmek suretiyle bir bab başlığı oluşturdu. Ve kavlillahi teala leysel birre entüvelli vucuhekum kıbelel meşriki vel mari. Biliyorsunuz bu e, işte kıblenin kıblenin iyilik demek bir ne demek iyilik demek bir e, yani iyilik e, yüzlerinizi doğuya veya batıya doğru çevirmeniz değildir velakinel bir remen amene billahi vel yevmil ahiri ve melaiketi vel kitabi vel nebiyine ve atal maale ala hubbihi Zevil qurba vel yetama vel mesakine veb nesebili ve s'ailine ve fir riqabi ve aqame ssalate ve ata zekate vel munfunu bi ahdihim izaa ahadu ve s'abirin fil ba'sa ve d-darai ve hina'l ba'su ula'ika'l ladina sadaku ve ula'ika humul muttaqun Evet uzunca bir ayet Bakara suresi 177. ayette Allah Teala ne yapmıştır? Efendim iyiliğin ne olduğunu böylece sıralamıştır. Yani yüzlerinizi doğuya batıya çevirmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik nedir? Allah'a inanmak, ahiret günde inanmak, meleklere iman etmek, inanmak, kitaba, peygamberlere iman etmek, inanmak. Malı efendim akrabaya, yetimlere, yoksullara, efendim, yolculara, Sailine ne demek? Dilenenlere, dilencilere, köle ve esirleri e, kurtarmaya veren, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, ahitleştikleri zaman sözlerini yerine getirenler, sıkıntıda ve hastalıkta ve efendim böyle harbin çok böyle efendim kızıştığı zamanlarda sabır ve metanet gösterenlerin ne, nedir? Bu hayırlı işleridir. işte böyleleri nedir? hum e, ulaikelerine sadık olanlar bunlardır ve ulaikhumun muttaqun işte bunlar e, takva sahibi olanlar bunlardır had eflehal müminun el aye dedi yani e, biliyorsunuz müminun suresindeki ayetlerde şüphesiz ki iman edenler e, felaha erdiler kurtuluşa erdiler müminun suresi efendim bir e, ve dokuzuncu bir ve e, dokuzuncu ayetler nedir arkadaşlar? E, bunu e, şey yapmaktadır. Kat e, efle müminun diyerek e, bunu ne yapmadı efendim? E, bunu e, uzun uzadıya ayeti almadı sadece efendim e, ayet diyerek ayet diyerek. E, ne yapmış oldu? Ona işaret etmiş oldu. Biliyorsunuz orada uzun uzadıya, kurtuluşa kimler erecektir? Bunları ne yapmıştır? Efendim Cenab-ı Hak orada zikretmiştir. Hakikaten o ayetler de çok önemli ayetlerdir arkadaşlar. Yani böyle vaaz edecek olan kardeşlerimiz o ayetleri alıp cemaate böyle güzel güzel ne yapabilirler? Vaaz edebilirler. Tam böyle vaaz vaaz konusudur. Bu konular. Ona da ne yaparız? Tavsiye ederiz. Yani kim kurtulaşa erdi? İşte bu hadislerle birlikte bu ayetler ne yapılabilir? İşlenebilir. Gayet önemli ayetlerdir. Evet. Şimdi biliyorsunuz bu ayetler doğu ve batıya çevirmekteki maksat nedir diye sormuş Berna. Ee, biliyorsunuz bu ayetler kıblenin tahviliyle alakalıdır. Kıbl kıblenin tahviliyle alakalıdır. Kıble niçin oraya e, değil de bu tarafa çevrildi tarzında efendim İslam'a karşı gelen gruplar bu olay üzerine bir fitne, bir karışıklık e, vesilesi çıkarttılar. Biliyorsunuz. E, Evet Murat Bey eğer mümkünse getirelim. Yani çünkü burada bir az, bir az bir metin daha var. Onu da ekrana getirebilirseniz memnun oluruz. Evet o gözükmüyor. Bir problem olmuş. Evet onu da getirirseniz memnun oluruz. İşte o fitne üzerine Cenab-ı Hak diyor ki yani yönünüzü doğuya batıraya çevirmeniz bir şey marifet değildir. Doğu da Allah'ındır. Meşriku vel وَالْمَغْرِبِ Yehdi men yeshav ila yani doğuda batıda Allah'ındır Allah nereye çevirin dersi oraya çevirirsiniz yani maksat o değildir gerçek iyilik işte böyle olmaktır diye ne yapmış asıl e, o kıbleye dönmenin altında yatan gayenin ne olduğunu Cenab-ı Hak bu ayette işaretmiş yoksa efendim kıbleye döndün ama bu ayette zikredilen şeyleri e, yerine getirmiyorsun. Yani bunların nesi vardır? Hiçbir anlamı yoktur diyerek ne yapıyor? Efendim e, e, Kur'an'ı Kerim, onların o fitnelerine karşı e, bir şey yapıyor. Karşı gelmiş oluyor yani. Tabii orada da büyük büyük imtihanlar var tabii. Efendim e, bakalım o kısım burada var mı? Yok, burada yine böyle <gülüyor> siyası ha. Bir dakika bakayım evet ee, mesela şurada 5. Eyyül İslami Efdal diye bir kısım var efendim o yukarıdaki çıkmamış Eyyül İslami Efdal isterseniz oradan okuyalım arkadaşlar 5. Ee, üniteden okuyalım problem değil ee, zaten oralardan e, siz ne yaparsınız e, bakarsınız e, Eyyül İslami Efdal ee, hangi Müslümanlık daha hayırlıdır hangi İslam daha hayırlıdır ee, manası doğru bir mana olmaz hangi müslümanlık e, şu müslümanlık ya yani hangi hangi İslam manası çok doğru olmaz hangi müslüman nın ameli daha hayırlıdır demektir. Ee, okuyalım. Khalal Buhari rahmetullahi aleyh haddathana Said ibn Yahya ibn Said el-Qurashi khal haddathana abi khal abu burada Tabnu Abdullah ibn Abi burada te an abi burada te an abi Musa radiyallahan khal qalu ya Rasulallah eyül İslam'ı eftal kal men selemel muslimuna min lisani ve İmam Buhari Allah ona rahmet eylesin. Dedi ki bize Saidu ibn Yahya bin Said el-Kureşi e, haber verdi ve dedi ki bize e, babam haber verdi. Babası kimmiş? Yahya bin Said el-Kureşi. E, ve dedi ki bize Ebu Burde bin Abdullah bin Ebi Burde Ebu Burde'den o da Ebu Musa el eşari radıyallahu anh'tan şöyle dediğini haber verdi. Kalu dediler ki yani sahabe dediler ki ya Resulullah eyül İslam'ı ef'al. Hangi Müslümanlık? Müslümanın hangi ameli daha hayırlıdır? Efdal ismi taftir daha hayırlı demek, daha faziletli demek. E, Efendimiz buyurdular ki Kahal menselimen Müslümanın milliselni ve yedihi. Efendim, e, dilinden ve elinden Müslümanların salim olduğu, emniyette olduğu, güvende olduğu kimsedir. Dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. işte bunun bir nokta olduğunu ne yapıyoruz? Anlamış oluyoruz. Bakınız arkadaşlar şimdi burada bir senet var değil mi? Şimdi bu senede bir bakalım. Şimdi İmam bu bir de senet tetkiki yapalım. Çünkü bu imtihanda böyle senetlerle alakalı sualler de karşınıza gelebilecek. Onlara da hazırlıklı olun diye ne yapalım? Bir senet tetkiki de yapmış olalım. Yani ben burada size de bir tüyo vermiş oluyorum. yani Onun için bizim bu dersimize... Katılanlar 25 kişi aslında bugün çok güzel bir iş yaptılar. Yeni konu görmedim, görmedik. Ne yaptık? Eski konuları e, tekrar ediyoruz. E, bakınız bir de senet tetkiki e, yapalım. Şimdi burada bir senedimiz var. Senedin başı yani ibtidası neresi? Sa'idu ibn Yahya haddefena Sa'idu ibn Yahya senedin nesi olmuş oluyor? ...başı olmuş oluyor. Senedin müntehası ise... ...müntehası ise... Efendim, e, ...efendimiz... ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...olmuş oluyor. Ebu Musa el-Eş'el... ...radıyallahu anh... E, ...senedin müntehası olmuş oluyor. O da tabi... ...peygamber efendimize senedi bağlamış oluyor. E, şimdi bakınız... ...burada peygamber efendimizle... E, ...Ebu şey arasında... ...Buhari arasında kaç kişi var? Said bin Yahya bin Said el-Kureşi bir... Babası 2, Ebu Burde 3, Ebu Burde 4, Ebu Burde bin Abdillah bin Ebi Burde, An Ebi Burde 4, Ebu Musa el-Eş'ari 5. Peygamberimizle arasında kaç kişi var? 5 kişi var. Biz böyle bir senede humasi senet diyoruz. Yani beşli senet adı veriyoruz. Ee, yani İmam Bukhari peygamberimize kaç kişiyle ulaşıyor? Bu hadiste beş kişiyle ulaşmış oluyor. Eğer dört kişiyle ulaşmış olsaydı rubai senet diyecektik. Altı kişiyle ulaşmış olsaydı südasi senet diyecektik. Üç kişiyle ulaşmış olsaydı thulati diyecektik. Bir kişiyle ulaşmış olsaydı sunai diyecektik. Bakınız şimdi babu itamu taami minel İslam bir alttaki hadise bakalım. Yani e, yemek yedirmenin Müslümanlıktan İslamdan olduğuna dair Müslümanlığın bir alameti old dair bab diyor. Şimdi bakalım. kâlel buhari rahmetullahi aleyh. Hâddefene Amr'u ibn-i Kâli din kâle hâddefene an an-yezîde, an-ebil-khayri an Abdullah ibn Amr radıyallâhu anhümâ enne recülen sehlen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Eyül islami efendim hayrun kâle tut'imut ta'ame ve tekra'u selame alamen men ve men lem Şimdi bakalım burada Efendimizle efendim Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma arasında kaç kişi var? E şey, e, Buhari arasında kaç kişi var? Yani senedin başından sonuna kadar sayıyoruz. Amr bin Halid 1, Leys 2, Yezid 3, Ebu'l-Hayr 4, Abdullah bin Amr 5. Dolayısıyla kaç kişi varmış? Beş kişi varmış. Yine bu senet nedir? Humasi bir senettir. Adamın birisi Peygamber Efendimiz'e sordu. Eyü'l İslami hayrun. Hangi Müslümanlık daha hayırdır? Kal. Efendimiz buyurdular ki "Tut ta'ame e, yemek yedirmen et'ame yut'imu it'am ee, yemek yedirmek demek. Ve tekra'u selame e, selam vermen. Kime alamen bir kimse üzerine ki Araf'te onu sen tanıyorsun. Tanıdığına selam vermen. Ve menlem tarif ve tanımadığına yani tanıdığına tanımadığına Esselamu Aleyke veya Selamu Aleyküm diye ne yapmandır? Selam vermendir. Bu nedir? Efendim e, Müslümanın Eyül İslami Hayren dediği Müslümanın hangi ameli daha hayırlıdır? demektir. İşte Müslümanın en hayırlı olan amelleri bunlardır. İşte Efendimiz bu hadisleri orada bulunan veya sual soranın durumuna göre ne yapmıştır, irat buyurmuştur kendisi onların şartlarını dikkate alarak bu hadisleri Efendim Efendimiz bütün ümmetine hediye etmiştir böyle çok güzel ölçüler veriyor mesela bu minel imani en yuhibbe liahih bu yuhibbu nefsihi. yani kişinin kendisi için hoşlandığı şeyi istediği şeyi müslüman kardeşi için de istemesinin imandan olduğuna dair bir bak bu başlık böyle. Kâl al Mukhariyur rahmetullahi alayhi. Haddesen Amüşeddun Kâl. Yahya, an Şubete, an Katâdet, an Ansrâdillâh, anî bı ve an Hüseyinîn Mâlîmi. Kâl. Haddesen Katâdetu an Ansrânî edersiniz. Burada ne var? İki tane senet var. Bazen de böyle iki tane senet gelir. Bunlarda ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Bazen de senetler arasında böyle bir ha gözükür. Ha harfi. Anlayın ki onun adı tahvil demektir. Yani senedi başa döndürmek demektir. Bu da nedir? Efendim bir hadisin farklı senetleri içerisinde aynı ravileri tekrar edip de senetleri uzatmamak için Ortak ravilerin efendim, ilk ortak raviden senedi başa çevirip sonradan efendim en sonunda ortak ravileri tek bir e, kalemde zikredip e, hadis metnine ulaştırman adı işte tahvildir. O hali gördüğün zaman onun manasının tahvil olduğunu ne yapın bilin arkadaşlar. İşte bakınız burada iki tane senet var. Haddetena <gülüyor> museddedun diyen İmam Bukhari ve an il muallim yine İmam Bukhari efendim ne yapmıştır? Hüseyin el-Muallim'den Katade Enes bin Malik'ten hadisi rivayet etmiştir. La yu'minu ahadukum sizden biriniz Kamil mümin olamaz demektir. La yu'minu ahadukum. hatta yuhibbeli ehihihi ma yuhibbuli nefsi'yi. Kendisi için istediği bir şeyi Müslüman kardeşi için de istemedikçe kamil mümin olamaz demektir. Bakınız birinci senede bakalım. İmam Bukhari ne diyor? fena <gülüyor> museddet diyor. O İmam Buhari'nin hocası. Hal Hadda fena Yahya, Yahya bin Sa'id el Qattandır bu. O da müseddedin hocası. İki kişi oldu. Şube, Şube Yahya'nın hocası, Şube bin el haccac Efendim, Katade bin Diame esedürsidir -es bu zat. O da ne yaptı? Müseddet bir. Yahya iki. Şube üç. Katade dört. En esrâd yallah beş. Bu da nedir? Humasi bir senet olmuş oluyor. Evet. Yani beş kişiyle efendimize ulaşmış oluyor. Bu hadisin birinci senedi, diğer senetlerde var. Efendim, diğer hadis: "Ba'bu bir Resul sallallahu aleyhi iman." Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmenin imandan olduğuna dair bir başlık. "Kâle'l Buhârî rahmetullahi aleyh. Ebu Sinad an'el A'reç an Ebu Hurayra radıyallâh. aleyhi ve İmam Bukhari Allah ona rahmet eylesin dedi ki: "Bize Ebu'l Yaman e, tahdis etti, haber verdi ve dedi ki bize şu ayıp haber verdi ve dedi ki bize Ebu Zinad Eğreç'ten o da Ebu Hurey radıyallahu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu haddefena bize rivayet etti, tahdis etti, haber verdi enneleri arkadaşlar ennenin manası nındığı demektir, nındığı ındığı, olduğu gibi manalara gelir. Enne geldiği yerde ne yapıyoruz? Senetle beraber o enneyi de uygun bir yere kadar tercüme ediyoruz. İşte bakın, e, o da Ebu radıyallahu anh'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu, işte böyle bir manaya geliyor. Buyurduğunu ne yaptı? Bize efendim haddefena tahdis etti. O enneyi de birlikte tercüme ettiğimiz zaman güzel bir kompozisyon, Türkçe bir kompozisyon ortaya çıkmış oluyor. Efendimiz ne buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem? Fe nefsi bi'edihi beni efendim kudret elinde tutana and olsun ki bu bir e, e, kasem cümlesidir. Yemin rica ederim. Biz de teşekkür ederiz iyice dinlediğiniz için. Bir yemin cümlesidir. La yu'minu Sizler kamil mümin olamazsınız. İman etmiş olamazsınız demiyoruz. Burada kamil mümin demektir. Kamil mümin olamazsınız. Hatta ta ki ekune efendim ahabbe ileyhi min validihi ve velidihi. Ben kendisine efendim anasından, babasından ve çoluğundan, çocuğundan, çocuklarından daha sevimli olmadıkça, ehabbe, beni daha çok sevmedikçe, ileyhi ona, daha çok sevgili olmadıkça, ileyhi ona, neden daha çok sevgili olmadıkça, min velidihi, anasından, babasından ve velidihi, çoluğundan, çocuğundan. Vennâse ecmain diye de başka bir rivayette de, ve bütün insanlardan daha çok beni sevmedikçe, efendim, Sizden biriniz ne demek? Sizler demek. Yani sizler kamil mümin olamazsınız. Kamil imana ermiş olamazsınız demektir. Evet arkadaşlar, İmam Buhari ile ilgili bu akşam anlatacaklarımızı e, burada sonlandırabiliriz. E, mesela 12. bab diyor. Babu mineddini el firaru minel fiteni. E, efendim fitnelerden kaçmanın dinden olduğuna dair bir vak diyor. Bab-ı bir nebi sallallahu aleyhi ve sellem ene a'lemukum billahi e, Allah'ı en çok bileniniz benim e, hadisleri filan buralarda geçiyor. <gülüyor> Bunlara ne yaparsınız? Göz atarsınız inşallah. E, şimdi birkaç şeye daha ben sizin için işaret etmek istiyorum. Şöyle bir bakayım e, notlarımın arasına bir bakayım. Şimdi e, Şuradaki notlarımın arasına bir bakayım arkadaşlar. Bir dakika. Sorularınıza da bakacağım bir dakika... Şimdi bir arkadaşımız şeye bakmış. Ha şimdi şimdi ona bir bakalım. Kaçıncı hadis dedin? Yedinci hadis mi dedin? Ona bir bakalım. Şimdi arkadaşlar, evet yedinci hadisin ikinci senedine. Tabi tabi İmam Bukhari de kullanır. Bütün muhaddislerde o vardır. E, fakat şimdi burada bir mesele var. Tabii bunu e, bu senetten anlaşılmıyor, Sülası gibi gözüküyor. Fakat fakat Hüseyin bin el Muallime baktığımız zaman, e, hayatına baktığımız zaman Hüseyin bin el Hüseyin, nin, Hüseyin el Muallim'in arkadaşlar e, Kataden'in Kataden'in hocası olduğunu anlıyoruz. Kataden'in hocası olduğunu anlıyoruz. Yani dolayısıyla e, pardon, Katade'nin hocası değil, Katade'nin talebesi olduğunu anlıyoruz. Yani şube şubede şubede e, ne oluyor? E, Hüseyin bin Muallim'e geçmiş oluyor. Yani e, şöyle diyelim e, bir senet şubeye kadar geliyor. Ondan sonra ondan sonra e, diğer senette de bakınız Hüseyin el-Muallim sonra Katade gelmiş. Dikkat ederseniz. Yani burada da aslında anlaşılıyor. Yani anlaşılmıyor değil. Çünkü Katade ne yapıyor? Meseleyi ortaya koymuş oluyor. Yani Katade efendim senette ortak ikrabidir Yani buraya aslında ha konulacak yer neresidir? Burasıdır. Yani yukarıya ha koyup aşağıdan devam edilecek bir noktadır orası. Efendim. Dolayısıyla bu senette e, efendim kaç kişidir? Yine aynı şekilde e, humasi bir senettir. Tamam mı? Yani Hüseyin el Muallim e, Buharin'in hocası değil arkadaşlar. Tamam mı? Buharin'in hocası değil. E, kimin e, hocası? Hüseyin el e, Muallim arkadaşlar. Yahya bin Said'in hocası. Yani Yahya bin Said aslında ne yapmış oluyor? Bu hadisi Şubeden ve Hüseyin el Muallimden almış oluyor. Yani bunu da burada işaret etmiş olalım. Evet. Yani müseddet Yahya ne olmuş oluyor? Burada e, aslında e, ortak Ravi olmuş oluyor. Yani bu burada burada şey de koyamaz. Yani tahvil de koyamaz çünkü. Başta ortak raviler var, sonda e, yani arada farklı ravi olduğu için farklı ravi olduğu için Hayda burada koymamıştır. E, yani e, katade enes ortak ama altta dikkat ederseniz Hüseyin muallim var. Kimin yerine var? E, şubenin yerine var. Yahya e, bu hadisi Yahya bin Said el Qattan ne yapmıştır? Hem Şubeden hem Hüseyin el Muallimden almıştır. Şimdi bununla ilgili, bununla ilgili e, bakınız ben size buradan şöyle bir şey gösterim. Benim diğer bilgisayarım da var. Görebilecek misiniz? Aslında ben bunları bir ara hazırlasam da size böyle göstersem ama çok da iyi gözükmüyor. Yani burada bir e, senet haritası var efendim. O senet haritasında aslında çok net olarak e, ne yapıyor? O da yer almış oluyor. E, onu tabii size tam e, şey yapamadım yani burada. Gösteremedim ama mesele odur. Herhalde anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi ben başka bir meseleye sizi dikkatinizi de çekmek isterim. Hatırlatma babından Mesela üçüncü, üçüncü ünite elinizde var mı arkadaşlar? Üçüncü ünite Mesela Müslim'in El Sahih isimli kitabı var. Mesela üçüncü ünite elinizde var mı? Evet. Yani bu üçüncü üniteyi ben şuradan aslında bir çıkartabilsem Heh. o yani bu Murat Bey bir tane ya. Bak hemen şıp dedi. Üçüncü üniteyi koyuyor bak. Yani bravo kardeşim. Evet. Üçüncü ünite. Evet. Üçüncü ünite geldi arkadaşlar. Üçüncü üniteyi böyle e, sona doğru indirelim. Evet. indiriyoruz. İndiriyoruz. Evet, şuradan alıyorum. Biliyorsunuz burada e, El Camus Sahih, Müslüm'ün El Camus Sahih'i var, evet. O Müslimin özelliklerini buradan çalışın arkadaşlar. E, Müslimde önemli birisi, e, hadis rivayeti bakımından, e, mesela Sahih ilgili ilgili Müslüm'ün e, şeyleri var. E, Müslüm'ün e, kitabının özellikleri nelerdir mesela? efendim, e, onlara da bir bakın e, mesela ne diyor El Camius Sahih, en meşhur eseridir El Müşnedü Sahih adını vermiştir, işte bakınız El Müşnedü Sahih diyor, yani ne demektir işte aynen Buhari'nin dediği gibi, Buhari'nin El Camius Sahih'in isminde olduğu gibi El El Camius Müşnedü Sahih, -cami -müşnedü sah sahih diye e, rivayet e, şey yaptığı gibi, El Camiul Müşned Dediği gibi burada da kendisi elmiş müsnedüs sahih demiştir. Yani senetli olarak hadisleri zikrettiğini burada anlamış oluyoruz. Yani muttasıl bir senetle peygamberimize ulaştırdığını anlamış oluyoruz. Efendim 300 bin hadisten seçmiştir diyor. Ee, i̇şte kitabıma şu hadislere koydum diyor. Mesela bakın burada diyor ki o hocalarından sema yoluyla aldığı hadisleri naklederken özellikle haddesena tabirini kullanıyor. Yani sema yoluyla biliyoruz. Sekiz tane turuku tahamül ve eda var. Yani hadisi e, rivayet etmenesi var yolu var. İşte sema yoluyla gelmiş olanlara ne diyor? Haddesena diyor efendim. Başka kendisinin hocalarını okumak sureti. Yani biz buna kıraat veya arz diyoruz. Kendisi hocasını okuyor, hocası dinliyor. Bunu da e, rivayet ederken akber diyor. Yani mesela Bukhari'de bu yok. Bukhari'de haddefena, ahverena, embeena, nebbeena, semiyutu an gibi lafızların hepsi semaya delalet ediyor. Ama İmam Müslim'de farklı olarak e, kendisi <gülüyor> haddesena derse semaya delalet ediyor. Yani hoca okuyor, talebe dinliyor. Semaya delalet ediyor. Ahverena derse hoca talebeye okuyor. Hoca okuyor, talebeye dinliyor. İşte buna e, da arz veyahut da kıraat diyoruz. İşte kıraate e, şeye temaya haddesenayı kullanıyor, haddefeyi kullanıyor, Krat'e ise ahbarayı kullanıyor. Yani bu ne olmuş oluyor? Ee, tamam kızım beraber okuralım. 15 dakika sonra. Ee, ne oluyor bu? Ee, Ahberena e, farklı kullanmış oluyor. Yani bu da önemli bir nokta. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Tabi tabi. İptidasında eğer öyle şey varsa mesela der ki İmam Buhari haddefena Muhammed ibn-i ve e, efendim diyelim Ahmet bin Süleyman e, der mesela. İşte o vab dediği zaman anlıyoruz ki İmam Buhari'nin orada iki tane hocası var. Müslüm'de de bu vardır. Yani iki hocadan naklediyor. O iki tane senet demektir. Ona tabii önemli bir nokta. E, evet. İkisi yine ayrı ayrı sayıyoruz tabii. Orada iki tane senet var demek. Yani Buhari ne yapmış? E, iki tane hocadan demiş. Bazen, bazen ne oluyor? kendisinin değil de başka aralarda da bunu yapıyor mesela. Diyor ki diyelim etvav tabiinden iki kişiden alıyor mesela kendi hocası. Bazen bunu da yapıyor. Ve kala diyor mesela. Kale demiyor da kala diyor. İkisi dediler ki diyor. anlıyor ki orada da senet ikiye ayrılıyor. iki tane farklı senet oluşuyor yani. Bunlarda ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım arkadaşlar. Şimdi biraz şey yapalım. Mesela bakınız buradan aşağı doğru inelim aşağıda. Bakınız ha diyor. Müteaddid isnatla gelen tek metin için senetlerin değiştiği noktalara bakın. Güzel bir tarif olmuş. Müteaddid isnatla yani çeşitli farklı isnatlarla gelen tek metin için yani hadis aynı senetler farklı metin için senetlerin değiştiği noktalara bir ha harfi koymak suretiyle bu. Durumu ne yapar? Belirtir. Yani bu nedir? Arkadaşlar, ee nedir? E senedin orada değiştiğini gösteren bir H harfidir. Bu da tahvil demektir. Yani senet ne yapıyor? Değişiyor demektir. Sonra ne demiş? Bir hadisin, metninin benzeri, yukarıdaki sıralamaya göre daha dun, yani aşağı derecedeki ravilerden oluşan Senetlerle de gelmişse o senetleri verdikten sonra metin yerine mislahu veya nahvehu demekle iktifa eder. Yani ne demektir efendim? Yani bu meseleyi bilmek sahih müslim ile meşgul olacaklara çok lazımdır. Bu kitapta metnin makamına kaym olmak üzere mislahu ile nahvehu lafızlarına pek çok tesadüf edilir. Yani ne yapar? E şimdi bakınız imam müslim'in adetidir. E şimdi şöyle aşağılara doğru biraz insek örnekleri var. E diyelim bir bab başlığı altında çokça hadis getiriyor mesela. Aynı konuda işte 3-4 tane, 5 tane neyse hadis getiriyor. Hadisleri en kuvvetliden daha az kuvvetliye göre sıralıyor. Bakınız, dün dedi o. Yani daha aşağı seviyede ama zayıf de demek değil bu tabii. En kuvvetli olan e, senet ve metin bakımından en kuvvetli olanı birinci sırada getiriyor. Ondan sonra getirdiklerinin kuvvetleri daha azalıyor. Hepsi hadis, sahih hadis ama en sahihten en daha az sahih olana göre diyelim sıralıyor. Dolayısıyla daha dun dediği o. İşte o dun dediğimiz daha aşağı seviyede getirmiş olduğu hadislerde. Metinleri tekrar etmek yerine mislahu ve nahvehu demekle yetiniyor yani buna benzer bunun gibi rivayet etti diyor bu nokta çok önemli burada ne anlıyoruz lafızlar üç aşağı beş yukarı birbirine benziyor ufak tefek e, farklılık olsa da mana aynıdır lafızlar birbirine benzer buna benzer bir hadis nakletti demekle ne yapıyor daha az düşük seviyede olan e, hadisi, e, metnini bu şekilde vermeden bu ifadeyi kullanarak İmam Müslim ne yapıyor? E, buna işaret etmiş oluyor. Buna da buna da ne yapın arkadaşlar? Dikkat edin metinleri okurken bu noktada nedir? Önemli bir noktadır. Şimdi hemen ben aşağı iniyorum. E, vaktimiz de azalıyor. Bir 10 dakikamız kaldı. Rica ediyorum. E, şimdi Sahihayn'ın mukayesesi filan var. E, orayı geçtik. E, efendim şimdi o metne gelelim mesela. Bakınız. Evet. Şimdi bakınız. Kitabul bir ve sılav vel adab. Buralardan birkaç hadis okumuştuk hatırlayacak olursanız. Bakınız şimdi birinci baba bakalım. bu bir birril valideyni ve ennehumâ ehakkum bihi demişti. E, şeyde. Evet. Şimdi ee, bir dakika arkadaşlar Evet be bu bir zil ve ennehuma ehakku bihi yani ana babaya iyilik ve onun e, ikisinin de buna bu iyiliğe en çok layık e, olmaları babı demişti. Şimdi bakınız burada dikkat ederseniz evet metin yerine mislahu diyor. Yani bu metne benzer bir hadis nakletti demektir. Yani o metni zikretmiyor mislahu diyor. Bakınız Burada dikkat ederseniz Buhari'den farklı olarak bir bab başlığı altında bir, bak kenardaki e, şeyleri e, ne yapıyorum? E, sayıyorum. Bir, iki, üç, dört bakın iniyorum aşağıya bakınız beş bakınız e, altı bak o kenardaki o e, üç noktalı olan yerler de hadis. Bakın ne yaptı? Burada efendim e, altı tane Hadi hatta o kenarlardakilere de bakalım. Ee, mesela altıncıya bir bakın. Bak görüyor musunuz? Şimdi mesela altıncıyı okuyalım. Bak ne diyor? Bu haddetena diyen kim? Kalen musannif, müslim. Rahmetullahi aleyh. Haddetena ebu kureyb, kal ahbaran abnu bişirin, an mis'arin tahvil ve haddeten diyen yine imam müslim. Muhammed muhammedü hatimin kal, haddetene muaviye abnu amrin, an ebi ishaka. Bakınız bir Hada'a koydu. Yani tahvil dedi. Burada ne var? Üç tane senet var. Ve haddetenil kasım diyen yine Müslim Kasım yine onun hocası. Demek ki bu hadisi Ebu küretten aldığı gibi Muhammed bin Hatim'den de almış. Başka Kasım bin Zekeriya'dan da almış. Üç tane senet var. Dolayısıyla üç tane de hocası var. Haddetena Hüseyin ibn Ali el-cofiyyü an-zâidete kilahuma anil A'meş. Bak gördünüz mü? İkisi ne yapmış? A'meş'ten almış. Cemiyan Hepsi de toptan Habib'den almış bakınız. Yani ikisi Ameş'ten almış ama hepsi de toptan e, Habib'den almış. Demek ki Habib'de e, ne olmuş? Hadis birleşmiş. Dikkat ederseniz yukarıdaki senetle bunu ne yapmak lazım? Düşünmek lazım. Bakınız şube an Habib diyor yukarıdaki senede baktığımız zaman Semiu Ebel Abbas, Semiu Abdullah ibn Amr ibn el As radiyallahu anhuma yakul diyor. Mesela ne dedi? bi hâdel isnad. Bu isnatla mitlahu onun bir benzerini ne yaptı? Rivayet etti demektir. Yani ne yaptı? Metni zikretmedi. Onun bir benzerini yani bu ne demektir? E, lafızlar üç aşağı beş yukarı birbirinin aynıdır. E, yani Aynı hemen hemen aynı lafızla o hadisin bir benzerini zikretti diyerek hadisleri bu şekilde tekrar tekrar zikretmek sürekli aynı lafızla hadisleri azmaz farklılık da olsa aynı e, lafızla hadisleri zikretmek suretiyle e, yerin e, kitapların böyle kalınlaşmasını engellemek için böyle bir pratik bir uygulama yapmış oldu. Dikkat ederseniz bu arkadaşlar babın en sahih en kuvvetli hadisi bu ilk hadistir. Ondan sonra ne yapar? Diğerleri gelir. Yani en kuvvetliden daha az kuvvetliye doğru e ne yapar? Hadisi sıralar. Zayıfa göre demiyorum. Çünkü zaten ismi nedir? el camin Sahih'tir. Yani sahih hadisleri toplama iddiasıyla ortaya çıkmıştır. Onun için zayıfa doğru filan deme doğrudur. En sahihten daha az sahiye. En kuvvetliden daha az efendim kuvvetliye doğru filan diyelim. İşte bakınız bu şekilde ne yaptı? Hadisleri getirdi. Mesela şu dördüncüye bakalım. Ne dedi? Haddetine Muhammed i̇bn Hatim kal. Burada kal diye bir ifade kullanacağız. Yazılmıyor ama okunması lazım. Haddetine Şebabetu kal. Haddetine Muhammed i̇bn Talhate. Tahvil ve Haddetine Ahmet i̇bn Yine bu i̇mam Müslim'in hocası. Demek ki iki kişiden almış bu hadisi. Haddetine Habbanu kal. Haddetine Uheybun kilahuma'n ibni Şubrume. Ha, i̇kisi de İb'in şubrume'den almışlar. Bakınız efendim Vüheyb e, ve ikisi Vihâdel isnad bu İsnâd'la birlikte. Bakınız yukarıda burada ikisi de Şubrüme'den almış derken yukarıya baktığımız zaman İb'in şubrume var. An-ebi Zür'a var. An-ebi Hureyre var. Anlıyoruz ki yukarıdaki o üçüncü hadisi bakıp da bunu ne yapacağız anlayacağız. Şimdi bu ikisi Şubrüme'den almış. Ya, bu ne demek? Kim bu şubrume ya filan? Ha yukarıya baktığımız zaman, yukarıdaki senede baktık mı? Bakınız. Haddetena şerikün anı umarete bin şubrume. Bakınız şubrume. Sonra Ebu Zura ve Ebu Hureyre radıyallahu anh geliyor. Demek ki bu senette de ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Haddetena Muhammed bin i Talha diye. Ha'dan önce, tahvilden önce. Muhammed bin Talha an ibin şubrume. Ondan sonra an ebi zür'a an ebi hurayrete demektir. Yani bunu da böyle anlayacağız. Oldu mu? Yani yukarıdaki ibin şubrume yukarıda da geçiyor. Yani böyle ikisi ibin şubrume'den veya ikisi az önce dediğimiz gibi filancadan almış dediğimiz zaman hemen üç bir senede bakalım. O senet ne yapıyor? Aşağıdaki senetle birlikte efendim bize bir yol açmış oluyor. Şimdi ikisi de ibin şubrume'den. Ya bu ibin şubrume kim? Nereden çıktı? Ha bakınız üç senetle yani... Üçüncü senette İbn Şübrüme geçiyor, o kimden almış? Ebu Züra'dan almış, o da Ebu Hureyre. Dolayısıyla aşağıdaki İbn Şübrümeden sonra gelen iki kişi kim? Ebu Zür a ve Ebu Hureyye radıyallahu anh'dır. Onları oraya ekleyeceğiz demektir. Ee, ve bihadel bi isnat, bu isnatla ne yaptı? hadisi rivayet rivayeti zaten şöyle Bihadel isnat dedi, bu isnatla hadisi rivayet etti diyor. Anlıyoruz ki işte o yukarıdaki isnatla yani İb'in Şübrüme'ye kadar farklı, ondan sonra aynı ne yaptı? Buraya getirdi. Ya mübarek İmam Müslim yani biraz böyle senden on küsur asır sonra efendim ümmetin çocukları bunlara nasıl mana verecek? Biraz daha açık yazsaydın filan diyemiyoruz. Çünkü bu bizim alimlerimiz o kadar efendim büyük alimler ki yani ancak bu kadar olur yani tamam mı? E, ne yapmışlar? Bu şekilde hocayla birlikte anlaşılabilecek bir ilim meydana getirmişler. Öyle herkesin de anlayabileceği bir şey değil tabii. İşte ne yapıyoruz? <gülüyor> müthiş bir zeka, müthiş bir sistematik ancak bizim alimlerimize yakışır. Mesela o alimlerimizden bir tanesi de kimdir? İmam Malik'tir. Mesela değil mi arkadaşlar? İmam Malik kim? Ee, Maliki mezhebinin kurucusu. Ee, mesela bu mezhep imamlarımızın da vefatlarını bilelim. Mesela bizim imamımız Ebu Hanife'nin vefatı kaç? Hicri 150. İmam Şafi'nin vefatı kaç? Sırayla gidelim isterseniz. Ebu Hanife 150. İmam Malik 179. Bakınız İmam Malik 179. İmam Şafi 204. Efendim Ahmet bin Hanbel 241. Yani bu alimlerimizin vefatını bilelim. İmam Buhari 256, İmam Müslim 261, İmam Tirmizi, isterseniz sırayla gidelim. Efendim e, e, İbn Mace 273, Efendim Ebu Davud 275, İmam Tirmizi 279, İmam Nesai 303, Darimi var 255, İmam Buhari'den bir sene önce vefat etmiş. Onu hani kütübü ü dışında olduğu için sonra söyledim. Mesela bunları bilelim. İşte İmam Malik diyoruz işte 179'da vefat etmiş. İşte İmam Şafii diyoruz 204'de vefat etmiş. Onların vefat tarihleri de önemlidir. Hangi asırlarda yaşadığını... Efendim, ya estağfurullah. <gülüyor> ya bu işlerle uğraşıyoruz da onun için aklımızda kalıyor. Yoksa öyle ekstra ekstra bir şey değil. Efendim, hangi asırlarda yaşadıklarını bilmemiz bakımından onların vefat tarihini de öğrenmemiz bizim için ne olacaktır? İsabetli olacaktır. Onun için onların vefat tarihleri de hiç olmazsa hangi asırlarda yaşadıklarını da bilmemiz bakımından bize ne yapsın? Değerli kardeşlerim, <gülüyor> katkı sağlasın. Evet. Bu akşamlıkta bu kadar. Size imtihan öncesi biraz genel bir tekrar yapmak suretiyle efendim yardımcı olmaya çalıştım. Faydalı oldu. İnşallah bir dahaki dersimizde 9. üniteden ne yaparız? Devam ederiz. 7. ünite, e, herhalde 7 üniteden imtihan olacaksınız. E, ondan hazırlanırsınız inşallah. Allah hepinize yardım etsin. E, Allah'dan muvaffakiyetler diliyorum. İnşallah başarılı olursunuz. Hayırlı akşamlar, iyi çalışmalar. Değerli talebelerim, Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve rahmet.